Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. Gördüm ki Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin. ves vesselamu ala man bu'it bis-seifi rahmeten lil-alamin. Amma ba'd. Hicret etmeyene ikrah yoktur. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Salat ve selam mücahidlerin önderi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve bu yolda onu takip edenlerin üzerine olsun. Bilindiği gibi ikrah altında küfre zorlanan birisi küfür olabilecek bir sözü veya ameli işlerse bu konuda mazeretli olur. Bu konudaki delil ise Allahu Teala'nın şu ayetidir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Nahl 106 Bu ayeti kerimenin ikraha delil oluşunu, nuzul sebebinden daha iyi anlamaktayız. Nitekim bu ayetin nuzul sebebi, meşhur olan görüşe göre zikredilen ayetin Ammar bin Yasir hakkında nazil olduğudur. Nitekim bu konudaki rivayet Ebu Ubeyde bin Muhammed bin Ammar bin Yasir yoluyla gelmiştir. Muhammed bin Ammar bin Yasir şöyle dedi. Müşrikler Ammar'ı yakaladılar ve ona işkence yaptılar. Sonunda kendisinden istediklerinin bir kısmını onlara verdi ve onu serbest bıraktılar. Bunun üzerine Ammar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek başına gelenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemuna kalbini nasıl buluyorsun diye sordu. Ammar, şüphesiz imanla mutmain olarak buluyorum diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, eğer onlar işkenceye dönerlerse yaptığını tekrarla. Fethul bari. Bu ayetin dışında ikrah için delil olarak zikredilen başka ayet ve hadisler de bulunmaktadır. İslam alimleri ikrahı mutlak olarak bırakmamış, bilakis bunu belli bazı şartlara bağlamışlardır. Konumuz ikrah olmadığı için, bu konudaki şartların hepsini zikretmeye ihtiyaç duymuyoruz. Konumuzla alakalı şartlardan sadece bir tanesini ele alacağız. O şartlardan bir tanesi de zorlananın kaçma, yardım talep etme ve karşı koyamaması gerekir. Aksi halde ikrah gerçekleşmiş olmaz. Başına gelecek musibetten kurtulamaması ve bu anlamda aciz olması gerekir. Zorlananın tehdit edildiği şeyi kaçarak, yardım talep ederek ve mukavemet göstererek defedememesi gerekir. İmam Suyuti İkraha zorlanan kişi tehdit edildiği şeyi kaçmakla bile olsa kendisinden def etmekten aciz olması gerekir. Fethul Bari Tehdit edildiği şeyden kurtulma imkanı olan bir insan ikrah altında sayılmaz. Bir şahsın kendi nefsi rahatlığını düşünerek bu konudaki imkanlarını kullanmaması onu mazeretli kılmamaktadır ikrah diyerek yaptığı suçun cezasına maruz kalacaktır. Çünkü onun için ikrah söz konusu değildir. Bu bilgilerden sonra şunları söyleyebiliriz ki İslam devleti kurulduktan sonra buraya hicret etme imkanı olanlar için ikrah mazereti kalkmıştır. Yukarıda beyan ettiğimiz gibi tehdit altında olan bir şahıs bundan kurtulma imkanı olmadığı durumda ikrah onun için mazeret olabilir. Allah'ın fazlıyla Müslümanların hicret edebilecekleri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 İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü gidiş yeridir. Nisa 97. İbn Abbas, Dehhak Katade ve Suddi'den rivayet edildiğine göre bu ayet Mekke'de kalıp Hicret'ten geri duran ve müşriklere sevgi gösterip Bedir gününde mürtet olarak öldürülenler hakkında nazil olmuştur. İmam Cessas Ahkamul Kur'an. O günde nefislerine zulmedenler olarak tabir edilenlerin bir kısmı öldürülürken bir kısmı da esir düşmüştü. Öldürülenler hakkındaki rivayetler onların kafir ve mürtet olduklarıdır. İkrime radıyallahu anh şöyle der. Melekler kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken onlara şöyle derler. Ne durumdaydınızdan? O ne kötü varış yeridir? Ayetine kadar olan kısım Kays bin Fakih bin Mughire Haris bin Zema bin Esved Kays bin Velid bin Mughire Ebil As bin Munabbih bin Haccac ve Ali bin Umeyye bin Halef hakkında nazil olmuştur. İkrime dedi ki, ''Ne zaman Kureş müşrikleri ve onlara tabi olanlar, Ebu Sufyan'ı ve Kureşlilerin kervanını Resulullah ve ashabından alıkoymak ve istediklerine ulaşmak için yola çıktıklarında kendileriyle beraber daha önce Müslüman olmuş bazı gençleri de zorla getirmişlerdi. Sözleşmedikleri halde Bedir'de toplandılar ve kafir olarak öldürüldüler. Onlar İslam dininden dönmüşlerdi.'' İşte bu ayeti kerimede isimlendirdiklerimiz bunlardı. Taberi tefsiri. İbni Abbas radiyallahu anh bana şöyle haber verdi. İnsanlardan bir kısım Müslümanlar peygamber döneminde müşriklerle beraber olmuşlar ve onların karartılarını çoğaltmışlardı. Atılan oklardan biri onlardan herhangi birisine isabet etmiş ve öldürülmüştü. Yahut vurulmuş ve öldürülmüştü. Ve Allah subhanehu ve teala melekler kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken Nisa 97. ayetini indirdi. Bukhari tefsiri. Esir alınanlara da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafir muamelesi yapmıştır. Bunlar kendilerini İslam'a nispet ettikleri halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların iddialarını kabul etmedi. Ve bunların zahirlerinin küfür üzere olduğu için bunlara kafir muamelesi yaptı. Süddi der ki Abbas, Akil ve Nevfel esir olduklarında Allah Resulü Abbas'a Kendin ve kardeşinin oğlu yerine fidye ver buyurdular. Abbas, ey Allah'ın Resulü, senin kıblene namaz kılmadık mı, senin şihadetini getirmedik mi deyince, Allah Resulü, ey Abbas, siz hasımlaştınız, size de hasım olundu buyurdular. Ve Allah'ın arzı geniş değil miydi? Ayetini okudular. İbni Kesir tefsiri. Bukhari'de Enes bin Malik'in rivayetinde, Abbas radıyallahu anh hakkında şöyle bir rivayet geçer. Ensardan bazı adamlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyerek şöyle dediler. Bize izin ver de kız kardeşimizin oğlu Abbas'tan fidya almayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin olsun ki ondan bir dirhem bile almamazlık etmeyeceksiniz buyurdu. Bukhari rivayet etti. İbni İshak'ın siyerinde şu ifade geçer. Senin zahirin, görünüşün bizi ilgilendirir. Kalbini Allah subhanehu ve teala bilir. Bu ayeti kerime Mekke'de kalıp Medine'ye hicret etmeyen ve daha sonra da zorla Mekkeli müşrikler tarafından Bedir Savaşı'na götürülen ve o savaşta ölenler üzerine inmiştir. Bu ayet-i kerimede iman ettiği halde Mekke'de kalıp hicret etmeyenler zorla savaşa getirildikleri halde bu konuda herhangi bir mazeretlerinin olmadığını Allah subhanehu ve teala kendisi beyan etmektedir. Mazeretlerinin olmadığını da hicret etme imkanları olduğu halde hicret etmemelerine bağlamaktadır. Bugün Türkiye gibi tağuti rejimlerin değişik şekillerde Müslümanları küfre zorladıklarını bilmekteyiz. Tağuti rejimlerin onlara zorla işlettirmiş oldukları küfür veya şirkler için onların bu anlamda herhangi bir mazereti kalmamıştır. Çünkü imanlarını ve dinlerini muhafaza edecekleri bir yurtları vardır. Dünyalık bahanelerle buraya hicret etmeyen kardeşlerimizin büyük bir tehlike altında olduklarını ifade etmek isteriz. İmanını ve dinini muhafaza etmek isteyen birilerinin bu saatten sonra küfür diyarında kalmaları caiz değil. Onları küfrün eşiğine kadar götürebilecek bir tehlike ile karşı karşıyalar. İslam devletine bir mücahit olarak katılmak istemeseler bile burada bir vatandaş olarak kalmaları gerekir. Çünkü İslam devleti bırakın herhangi bir küfür veya şirk olabilecek unsuru hiçbir harama bile göz açtırmamaktadır. İslam devleti bütün küfür ve şirk çeşitlerine savaş açmış Allah'ın fazlıyla kendi idaresinde tuttuğu alanlarda bu pisliklerin kökünü kazımıştır. Açıkta işlenen bütün haramları kaldırmış, bütün vacipleri zorla da olsa yaptırmış ve bu anlamda hiç kimseye en ufak bir taviz bile vermemiştir. Gizli hallerden ve bireysel davranışlardan beri olduğumuzu beyan ediyor, onları ise Allah'a havale ediyoruz. Şeyh Ebu Muhammed Adnani'nin dediği gibi Haydi ey Müslümanlar, devletinize gelin, bizler sizi... Özellikle de davetçileri ve ilim talebelerini cihada çağırıyoruz. Haydi Müslümanlar, hilafet topraklarına gelin. Senin için İslam yurdunda koyun çobana olman, küfür diyarında kendisine itaat edilen bir efendi olmandan daha hayırlıdır. Tevhid burada gerçekleşti. Vela ve bera burada somutlaştı. Allah yolunda cihadı burada. Burada şirk de yok, putlar da yok, milliyetçilik de yok, ulusculuk da yok. Şirkçi demokrasi de yok, küfri layıklık de yok. Arapla Acem, Beyazla Siyah arasında bir fark yok. Amerikalı ile Arap, Afrikalı ile Avrupalı, Doğulu ile Batılı burada kardeş oldu. İyiliği emir, kötülükten alıkoyma burada. Allah'ın şeriatı burada hakim. Allah'ın lütfuyla burada din egemen. Tevhidi haykırmak burada. İslam yurdu burada. İlafet toprakları burada. Sırf küfür diyarında kaldıkları için bu ayeti kerimenin birebir muhatabı olduklarını söylemiyoruz. Hiçbir küfür, Şirk veya harama bulaşmadan küfür diyarında ikamet etmek küfür değil haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan beriyim. Ey Allah'ın Resulü neden? denildi. Müslümanlarla müşriklerin ateşleri birbirini görmesin diye cevap verdi. Tirmizi rivayet etti. Yine bu konuda şöyle buyurmaktadır. Kim bir müşrikle bir araya gelir ve onunla oturursa o da onlardandır. Ebu Davud rivayet etti. Fakat askerlik gibi herhangi bir küfre zorlandıkları takdirde, bu ayetin birebir muhatabı olacaklarını unutmasınlar. Allah bizleri küfre veya şirke düşmekten muhafaza etsin. Küfür diyarında ikamet eden kardeşlerimizi bir an evvel o şirk yuvalarından kurtarsın. Kendi devletlerine, İslam devletine iltihak etsin. Ve ahiret davana, anil hamdulillahi rabbil Bu makale. İslam Devleti'nin resmi dergisi, Konstantiniyye dergisinin ikinci sayısından alınmıştır. Ayet, hadis ve diğer kaynaklar için bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. Oldu, elimde silahım cepheye durdu, kuşandığı ihlası duayı silahı.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 Soğdun cennete giden bütün yolları yakın yok dedi. de cihattan gayrı yakın yok dedi.